Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh Sevgili dinleyiciler, Kur'an kavramı olarak hastalık kavramını işliyorduk birkaç haftadır. İnşallah e, bu haftada konunun değişik bir yönünü vurgulamaya çalışacağız. En son hafta duanın psikolojik cephesini, dua ile tedavinin ihmal edilmemesi gerektiğini, duanın zaten ikiye ayrıldığını, birisinin fiili dua, birisinin kavli dua, fiili dua, Vücutla, bedenle, sebeplere yapışmakla, çaresini maddi sebepler yönüyle aramakla olacaktır. E, kavli duada bu fiille, bedenle aradığımız Allah'ın rahmetini, hastalıkla alakalı şifayı dille talep etmek, dolayısıyla manevi olarak kalbimizi Allah'a yöneltmek, ondan neticenin, oluşması için yardım istemek demektir. Dolayısıyla dua bu şekilde fiili ve kavli dua olarak ikiye ayrılıyor. Allah'tan şifa isteyen kimse hem tıbbın gerektirdiği şeyleri imkan çerçevesinde yerine getirecek, bunu yerine getirmedikçe ellerini açıp dua etmesinin yeterli olmadığını, sebeplere yapışmadığı için Allah'ın sünnetinin sadece dua etmekle neticelenme bekleme konusunda doğru olmadığını bilmiş olacaktır. E, dolayısıyla kişi sebeplere yapışarak Allah'a dua eder ise e, aynı zamanda sebeplere yapışmanın da e, Allah'ın sünnetinin bir prensibi olduğunu bilerek dua anlamına geldiğini e, değerlendirebilir. O yüzden her iki yönüyle de şifayı verenin Allah olduğunu hem duayı kabul edenin Allah, hem hastalıklara, dertlere, sıkıntılara çözüm verenin, isteklerimizi yerine getirenin e, ilaçlar değil, e, sebepler değil, mutlak olarak Allah olduğunu, ilaçlara, sebeplere Allah'ın vesile etmesi, sünneti gereği o tür faydalar Allah tarafından verildiği bilinmelidir. Dolayısıyla devemizi önce bağlayacağız, sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Her ikisi de tevekkülün Allah'a yönelmenin sebep netice kanununa dolayısıyla sünnetullah'a müracaat etmenin ve Allah'la irtibatın ibadet yönünü kapsayan dua ile de e, terçinlenmesinin bir uzantısı olacaktır. Sevgili dinleyiciler, e, bugün daha çok hastalığın hikmetleri üzerinde... Allah'ın bazı insanları niye hasta olarak hatta sakat olarak yarattığı ve şifayı verenin Allah olduğunu değerlendirme yönüyle konuya açıklık getirmeye çalışacağım. Hastalıkların belki kalıcılarından bir tanesi bazı insanların sakat doğmasıdır. Allah'ın bize sağlam vücut, sağlam akıl, sağlam duyu organları, sağlam iç bünye verdiği için ve bütün bu nimetlerin ötesinde sağlam bir manevi gönülle ilgili hayat verdiği hidayet verdiği iman bahşettiği için binlerce şükretsek bir gün içerisinde azdır diyebileceğimiz kadar e, olumlu imtihanlarımız var. İmtihanların sadece nimetle değil bazen zahmetle külfetle de olabileceğini sağlığın Vücut nimetinin bir imtihan olduğu kadar e, hastalığın da sakatlığın da sıkıntı, bela ve hastalığın da birer imtihan olduğunu unutmamak gerekiyor. Allah dilerse insanı varlıkla, dilerse darlıkla imtihan eder. Dilerse zenginlikle, dilerse fakirlikle imtihan eder. Vererek imtihan ettiği gibi alarak da imtihan eder. Özellikle müminlerin daha zor imtihanlardan geçeceği bazı imtihanları kazanan müminlerin ihtimal ki daha büyük imtihanlara tabi tutularak sınıf atlayacağını e, imtihanları başardıkça başına daha büyük imtihanlar gelecek şekilde kalitesini imanının şahsiyetinin olgunlaşması yönüyle ama bedellerini ödeyerek imtihanlardaki zor sınavları geçerek elde edeceğini hatırlatmak gerekir. Dünya ödül ve ceza yeri olmaktan öte imtihan yeridir. Bu kafirlerin başlarına fazla sıkıntı gelmemesi bizi aldatmamalıdır, bizi kandırmamalıdır. Onların dünyası cennet gibi, müminlerin ahiretteki cennetlerine mukabil dünyaları da sıkıntı yönüyle Ahiretlerine mukayeseyle cehennem gibi olabilir ama bilelim ki dünya fanidir, geçicidir ve esas İslami hayat yaşayarak zindan gibi sıkıntılar içerisinde mutlu olmak, mesut olmak mümkündür ve kafirlerin durumu gibi binlerce olumlu nimetlerle, imtihanlarla sınandığı halde gönül sıkıntısından, imansızlığın getirdiği darlıktan kurtulamamanın, Ahirette daha feci durumlara e, insanı ulaştırması söz konusudur. O yüzden lütfunda hoş, kahrında hoş diyebilmek, Allah'tan gelen her şeye rıza göstermek, ama olumsuz konularda imtihanımızı sabırla değerlendirirken neticenin olumlu olması için gayret sarf etmek mümin'e yakışan durumdur. sevgili dinleyiciler. Allah niçin kullarını bir yaratmadı? Kimini kör, kimini topal veya başka sakatlıkta yarattı? Bu bazı insanları problemlere götürebilecek, yer yer kader konusunda Allah'a güveni, itimadı sarsacak, Allah'a isyana kapı açabilecek, şeytanın o açılan kapıdan insanın imanını mahvedeceği, dünyasını perişan edeceği noktalara götürebilecek bir olumsuz durum olabilir. Halbuki Allah'ın her yarattığında bir hikmet vardır, olumlu özellikler vardır. Allah'ın yaratması Allah'la ilgili olarak kesinlikle olumsuz değildir, şer değildir. Olumsuz zannı, olumsuz değerlendirilmesi, şer, musibet, bela olarak kabul edilmesi, insanların değerlendirilmesi, değerlendirmesi yönüyledir. Mümkün ki o olumsuz zannedilenler insan için en büyük olumlu özellikleri içinde taşıyabilir. Allah mülk sahibidir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Evvela hatırlamak, bilmek zorundayız ki kimse ona karışamaz. Allah la yüsel amma yefaldir. O yaptığından hiçbir şekilde sual edilemez. Her mülk, her şey onundur. O dilediği gibi yaratır, dilediği gibi yapar. Ve Allah'ın her yaratması güzeldir. Onun icadına kimse müdahale edemez. Düşünmeliyiz ki bizim zerrelerimizi yaratan atomlarımızı, hücrelerimizi, her türlü organlarımız ve sinir Uçlarımıza kadar hassas özelliklerimizi her şeyi şekilde en güzel tertip edip yaratan, terkibini düzenleyen sadece Allah'tır. İnsani hüviyetimizi bahşeden de Allah'tır. Biz daha evvel bize hiçbir şey verilmemişken Allah'ın lütfundan, fazlından ihsan ettiği beden gibi en muazzam bir makina. ...ile teçhiz edilmişiz. Evet, sen daha evvel Allah'a bir şey vermemişsin ki onun karşısında hak iddia edesin. Allah bana niye sakat e, ayak verdi, sakat göz verdi, kulak verdi diye Allah'ın yaptığını hesaba çekebilesin. Eğer karşılığında Allah'a bir şey vermiş olsaydın, onun ücretini ödemiş olsaydın, satın almış olsaydın, bir karşılık olarak Allah sana vücudunu vermiş olsaydı... Ee, o zaman bir göz verme, iki göz ver demeye belki hak kazanırdın. Ya Rabbi bir el verme, iki el ver bana demeye, niye iki tane değil de bana bir ayak verdin diye itiraz etmeye belki hak kazanırdın. Eğer Allah'a bunların, bu organlarının karşılığını vermiş olsaydın, Allah'tan satın almış olsaydın. Dolayısıyla sen Allah'a bir şey vermedin ki, haşa Allah'a adaletsizlik isnadında bulunasın. Haksızlık ödenmeyen bir haktan ortaya çıkar. Senin ne hakkın var ki yerine getirilmedi diye haksızlık yapılmış olsun, Allah'a isyan etmeye, niye bana e, sakat vücut verdin veya benim azalarımı eksik yaptın diye e, isyan etmeye, karamsar olmaya hakkımız olabilir mi sevgili dinleyiciler? Hatta bizi hayvan yaratmadığı, cemaadattan Efendim Taştan demirden bir varlık yapmadığı, bizi insan olarak yarattığı, insanlar içinde de seçip müminler olarak e, bizi hidayete vesile kıldığı için sonsuz şükürler yapmak lazım. Bir iki organımız eksik olsa, aksak olsa, hastalık olsa binlerce organlarımız ve binlerce hastalıktan uzak olan sıhhatli durumumuz daha önemli ve bardağın dolu tarafı olarak hamdedilmesi, şükredilmesi gereken hususlarımız değil midir sevgili dinleyiciler? O yüzden Allahü Teala bizi yokluktan çıkarıp var etmiş. Hem de insan olarak, hem de Müslüman olarak. Dikkat edersek bizim altında bizim altımızda bizden çok daha düşük mahlukatlar var. Onlara bakıp nelere mazhar olduğumuzu düşünmek ve Allah'a Hamdü bulunmak, şükretmek, isyan etmemek bize yakışan durumdur. Allahü Teala bazen insanın ayağını alır, onun karşılığında ahirette daha büyük mükafatlar, daha büyük ödüller verir. Ayağını almakla o kimseye aczini, zaafını, fakirliğini hissettirir ama kalbini kendisine çevirtip o insanın duygularında güzellikler, inkişaf başlatır, çok az bir şey almakla, Pek çok şey vermiş olur. Dolayısıyla bu çok kazançlı bir ticarettir. Demek ki bu ona Allah'ın sakat yaratması, hastalıklı yaratması lütfunun bir ifadesi olabilir. Mesela tıpkı e, Allah için can vermek, şehit olmak gibi. Bir insan Allah yolundaki bir cihatta şehit olur ve büyük mahkemede Allah'ın huzurunda sıddıkların, salihlerin gıpta edeceği bir makama yükselir. Onu gören başkaları keşke Allah bizi de cihat meydanında şehit etseydi. Bizim de canımız seve seve Allah yolunda alınsaydı derler. Dolayısıyla böyle bir insan çok şeyi kaybetmiş sayılmaz. Canını bile kaybettiği halde alacağı büyük mükafatlar, ahiretteki çok büyük saadetler yanında canını bile vermesi çok Fazla bir şey değildir, çok karlı bir ticarettir. Aldığı şey ona verilenle e, mukayese edildiğinde çok daha büyük olacaktır. O yüzden çok nadir olarak bazı kimseler bu konuda e, Allah'ın e, bazı zorluklarla imtihan etmesi, sakat yaratması gibi konularda küskünlük, kırgınlık, bedbinlik, aşağılık duygusuyla yoldan çıkıp azgınlaşsa bile günümüz e, sakatlarında bile görülebileceği Mümin olanlarda daha fazla görülebileceği şekilde pek çok kimselerde bu çeşit eksiklikler daha fazla kişiyi Allah'a yönelmeye e, götürebilir. Bu hastalıklar, sıkıntılar kişinin Allah'a yönelmesine yönelmesine vesile olur. E, Allah'a yaklaşmasına sebep olabilir. Zararlı haşereler çeşidinden bir kısım insanların bu meseledeki kayıplarının bahane edilmemesi gerekir. Ee, dolayısıyla biz olumsuz konularda bile Allah'ın yaratmasıyla ilgili ise olumlu düşünmek ve bizim için Allah'ın azaltmada da noksanlaştırmada da sıkıntı bela musibet vermede sakat bırakmada da hayırlar murad etmiş olduğunu olabileceğini kabullenmemiz dolayısıyla rıza göstermemiz şükredilecek güzel taraflarımızı görüp Bizden daha olumsuz varlıklarla, bizden daha zor şartlarla imtihan edilen kimselerle kendimizi mükayese ederek, elhamdülillah demek, Allah'a şükür ve e, kulluk vazifelerini yerine getirmek bize yakışan en güzel özellik olacaktır. Sevgili dinleyiciler, yaratılışımızın icabı olarak her kişi kendisinde noksan olan şeylerin hasretini duyar. İnsanlar, bir başkasının kendisinden daha üstün olduğunu değerlendirerek onunla kendisini mukayese eder. Zenginler kendilerinden daha zenginle kendilerini mukayese ettiği için e, şükretme yerine azgınlığa müracaat edebiliyorlar. E, i̇nsanlar maddi yönüyle, dünya nimetleri yönüyle kendilerinden daha düşük olanlarla mukayese ederek hem mutlu olabilmeli hem de kulluk görevlerini ihmal etmemelidirler. Her şeyi tamam olan insan, sahip olduklarının kadrini, kıymetini bilmiyor. Çok kere sanki bir miras yedi gibi onların farkında bile olamayabiliyor. Ee, mesela meşhur bir misalle örnek verelim. Bir çocuk ayakkabısı olmadığı için ağlayıp duruyor, ee, babasının maddi imkanları olmadığı ya da babası olmadığı için. Ayakkabı elde edemediğinden dolayı e, ayakkabılı hatta güzel güzel ayakkabılı çocuklarla kendisini mukaye ediyor. Devamlı huzursuzluk içerisinde ağlayıp duruyor. Ama birdenbire gözüne iki ayağı da olmayan sakat bir çocuk gözüne ilişiyor. E, çocuk dehşete kapılıyor. Onunla kendisini mukayese ediyor. Hemen gözyaşlarını silip ''Ya Rabbi sana şükürler olsun benim ayaklarım var.'' Ben ayakkabım yok diye sızlanıp şikayet ediyordum, mutsuz oluyordum. Halbuki ben meğer ki ne kadar şanslıymışım, beni affet Allah'ım e, diye yalvarıp huzura, mutluluğa kavuşuyor. Dolayısıyla bu e, çocuk, ayakkabısı olmayan çocuk, ayağı hiç olmayan çocukla kendisini mukayese etmiş olsa... E, ...ayakkabılı insanlarla, çocuklarla mukayese edince... E, başına gelecek sıkıntılardan, mutsuzluklardan kurtulacak hem de isyankar olmamış olacaktır. O yüzden bizim ayakkabımız yoksa kendimizi ayakkabılı olanlarla değil, ayağı olmayanlarla mukayese etmek durumundayız. Gelirimiz e, söz gelimi ayda 300 milyon ise, e, ayda 3 milyar alanlarla kendimizi karşılaştıracağımıza, e, geliri 300 milyon bile olmayan insanlarla mukayese etmek ya da e, hastalarla, sakatlarla mukayese etmek. Hasta ve sakat isek e, bizden çok daha zor şartlarla, kanser olanlarla, felçli olanlarla mukayese etmek. Felçli ve kansersek manevi yönüyle felçli, manevi gönül yönüyle e, kanserden daha beter şirk ve isyan hastalığına uğrayan insanlarla mukayese etmek... Hayvanlarla mukayese etmek, diğer yaratıklarla mukayese etmek bize hem kulluğumuzu şükür ve Allah'ın nimetlerine e, razı olma özelliği katacak, hem de dünyada huzurlu ve mutlu olmamıza sebep olacaktır. O halde insan her haline şükredici olmalı. Küfür ve dalalet hariç her anımıza şükretmek, hamd etmek e, Allah'a teşekkür görevimizi yerine getirip kulluk yapmak bize yakışan özellik olmalıdır. Kendisinde mevcut olanları insan iyi tanımalı ve onların kıymetini takdir etmelidir. Yoklukta kendimizden daha aşağı olanlara bakıp teselli bulmalıyız. Varlıkta da, İlimde ve takvada bizden üstün olanlara bakıp onlara yetişebilmek için gayret sarf edebilmeliyiz. Maddi durumda kendimizden daha düşüklerle mukayese ettiğimiz etmemiz gerektiği gibi manevi alanda tam tersi olmalı. Ee, i̇şte biz e, sadece Müslüman olduğumuz için söz gelimi içki içmediğimiz e, için e, zina etmediğimiz için kendimizi cennetlik sayacak çok faziletli bir insan saymak durumunda olmamalı kendimizi kafirlerle e, gayrimeşru hayat süren e, günahkar Fasık insanlarla mukayese etmemeli, takva sahipleriyle, alimlerle, mücahitlerle mukayese etmeliyiz. Yani manevi yönüyle, din yönüyle bizden daha üstte olan, yüce olan e, insanlarla kendimizi karşılaştırmalı. Kendimizi o anlamda yeterli görmeyip yetiştirmeli, daha güzel seviyelere çıkmalıyız. Ama maddi ve dünyevi nimetler yönüyle ise tersini yapmalıyız. Böyle olursak görevimizi yapmış, dünyada tekamülümüzü, olgunluğumuzu artırmış, ahirette de imtihanı kazanmış olanların ödüllerine sahip olmuş oluruz. İnsanoğlu bu dünyada daima adalet arıyor. Ama öncelikle bilmek lazımdır ki sevgili dinleyiciler, dünyada asla hakiki, mutlak adalet yoktur. Mutlak adalet kıyamet gününde ortaya çıkacaktır. Dünyada bazı zorluklar, bazı sıkıntılar ee, hep günahların hep problemlerin neticesi değildir. Kafirler nice rahat bir hayat yaşıyorlarsa onlar adaletin gereği olarak dünyada nimetler içinde yüzüyorlar diye düşünülmesi e, her zaman doğru olmaz. E, çünkü dünya... Ödül ve cezanın mutlak adaletin dağıtıldığı yer değildir. Mutlak adalet tekrar edelim kıyamet gününde ortaya çıkacaktır. Dünya bir eğitim ve imtihan meydanıdır. Burada aklımızın ermediği, duygu ve özelliklerimizin, hassalarımızın fark edemediği çok karışık meseleler, imtihan gibi farklı hikmetler vardır. Söz gelimi e, bir iki e, maddi e, e, ilmi yönüyle örnekler verelim. Işıklar alemi içinde gördüğümüz, bildiğimiz e, ve yararlandığımız görünür ışınların yeri sadece bilim adamlarının söylediği kadar yüzde dört civarında bir yer işgal eder. E, mesela güneş ışığı gibi, lamba ışığı gibi aydınlıktan yararlanıp o ışınları, o ışıkları rahatlıkla e, gözümüzle görüyoruz. Ama alfa, beta, gamma, radyo, televizyon, e, ultrason... Infrarur, e, ultraviyole, miyon lazer, radar, e, İKS gibi daha nice kozmik ışınlardan ibaret görünmeyen tabiatta yüzde 96 civarında ışınlar olduğu değerlendirilir. E, yani yüzde doksan göremediğimiz yanında sadece yüzde dörtlük görüş alanımız vardır. E, güneş ışınları e, ve ...lamba gibi ampul ışınları, mum ışını ışığı şeklindeki gördüğümüz şeyler... ...ancak görülen ışınların içerisinde yüzde dört kadar bir yer işgal ettiği... ...bugünkü ilmin verileri içinde değerlendirilir. Belki daha bugün bilinmeyen, yarın bilinecek olan nice farklı ışınlar, farklı alemler söz konusudur. İşte o yüzden biz... Küçücük mikroskopları göremediğimiz gibi dünyamızın belki milyonlarca büyüğü olan bazı yıldızları da uzaklıklarından dolayı göremiyoruz. Işık e, e, yoksa e, kocaman güneşi bile e, ayı bile e, göremediğimiz olabiliyor. E, mikropları göremediğimiz gibi büyük alemleri de göremiyoruz e, ya da işte gözümüzdeki bazı. Ee, özellikler dolayısıyla e, cinleri, melekleri, başka varlıkları e, göremeyebiliyoruz. Dolayısıyla istatistiki yönden bizim görüyor zannettiklerimiz bile e, görülmesi gerekenlerin yanında çok azdır. E, belki o gördüklerimizin de e, serap gibi, e, hayal gibi, rüya gibi e, şüpheli e, hususlar e, olabilir. E, dolayısıyla çok az şey gördüğümüzü değerlendirmek durumundayız. Bunları niye mukayese ederek söylüyorum? Yani bizim insan olarak gözümüzün sağlam olduğu durumda bile göremediğimiz nice görülebilecek özellikler olduğunu bunu bazı araçlarla, bazı aletlerle, röntgen ışınlarını röntgen denilen aletle e, ...lazer ışınlarını, lazer aletleriyle, e, efendim mikrop gibi küçük cisimleri, mikroskop gibi aletlerle ancak görebildiğimizi... ...daha görünmeyen nice alemler olduğunu e, biliyoruz. Dolayısıyla insan e, acizdir, sınırlıdır, e, sağlam gözün bile görebildikleri çok e, az sayıda varlıklardır. Dokunma hissimizi de ele alırsak, gözlerimizin göremediği nice küçük varlıkları... Uzaktaki galaksiler ve gezegenler gibi nice büyük yaratıkları e, dokunarak, temas ederek tanımamız mümkün değil. Diğer e, duyu organlarımız da, e, onların güçleri de hemen hemen bu göz ve dokunma örneklerindeki gibi zayıftır ve her şeyi anlamamıza yetmez. Söz gelimi e, kulağımız... E, radyo seslerini Televizyondaki sesleri Telsiz seslerini Telefon seslerini e, Alacak durumda değil Ancak bunları radyo denilen bir cihazla Televizyon denilen bir aygıtla Telsiz veya telefon denilen araçlarla e, Bu e, havada bulunan e, Sesleri e, Almak duymak e, Onlar vasıtasıyla e, Öğrenmek mümkün oluyor İşte manevi alanlar içinde Bu örnekleri verebiliriz ee, e, organlarımızın zafiyetlerini e, değerlendirebiliriz. Ama hislerimizin üstünde akıl dediğimiz aslında bu organlarımızın içerisinde belki en kıymetli bir varlığımız mevcut. Allah sakat ayak vereceğine e, sakat akıl vermiş olsaydı daha mı iyiydi diye ayağı sakat olarak doğan efendim e, doğuştan. Bazı e, anormallikleri bulunan e, kişiler e, en azından akıl sağlıklarının yerinde olmasına e, Allah'ı bilecek, tanıyacak, kendisini tanıyacak, e, iyiyi kötüden ayırt edebilecek bir nimet verildiğinin e, büyük bir e, şükürle yad edilmesi gerektiğine e, inanmak zorundadır. Dolayısıyla akıl vasıtasıyla birçok noksan yanlarımızı Onunla tamamlamak durumundayız. Aklımız sayesinde birçok cihazlar imal edilmiş. Araçlar, demin e, kısmen saydığım e, aletler gibi e, insanlığın hizmetine gelecek aletler var edilmiş. Bazı meçhullerin bilinmesi veya fark edilmesi akıl sayesinde mümkün hale getirilmiş. Ama meçhullerin sayıları e, sınırlı... Az sayıda değil. Nice bilinemeyen e, durumlar söz konusu. Akıl sayesinde dünyada görülen bazı dengesizliklerin sebeplerini de inceleyebiliyoruz. Allah'ın e, dünyadaki e, imtihanlardaki imtihanlarındaki hikmetleri kavrayabiliyoruz. Mesela doğuştan bir organı eksik yaratılmış olan bir yavru üzerinde bir çocuk üzerinde düşünelim, aklımızı e, yoralım. Bazılarımızın zannettiği gibi böyle bir ee, sakat doğuş asla Allah'ın adaletsizliği sayılmaz böyle bir şey değildir ee, Allah'a adaletsizlik nispet etmek küfrün en e, çirkinlerinden biridir dolayısıyla Allah zerre kadar zulmetmez o kimseye bir şey vermek zorunda değilken ...nice e, nimetler verdi, sakat insana da nice nimetler verdi. Aslında o sakatlığın da ayrı bir nimet, ayrı bir üstünlük olduğu düşünülünce anlaşılabilir e, konunun devamında bunları vurgulamaya çalışacağım. O yüzden e, sakat bir doğuş e, konusunda bunu e, belki annenin babanın içki içmesi gibi... E, gayrimeşru tavırlarından efendim cinsel problemlerinden hastalıklarından sebep olan insanlara ait bir problem olarak değerlendirmek mümkündür. Ee, yakın akraba evliliği vesaire gibi e, tedbirsizlik e, bu sakat doğumlara sebep olmuştur ama çocuğun ne kabati var çocuğun ne suçu var e, dolayısıyla Allah o çocuğa niye böyle bir haksızlık e, şeklinde bir e, adaletsizlik e, ortaya koydu denilemez. Allah için haşa en küçük bir adaletsizlik, bir haksızlık diye bir şey söz konusu olmaz. Ee, çünkü e, insanın hakkı mıydı? İnsanın, insana mecbur muydu Allah o organları vermek gibi sorular e, sorulduğunda e, kesinlikle bunun e, Allah'ın hiçbir konuda mecbur olmadığını değerlendirmek gibi aklın ortaya koyacağı cevap vardır. İşte e, böyle bir sakat doğuşta Aklını çalıştıran insan için büyük bir ibretler, hikmetler ortaya çıkacaktır. Allah'ın mülkü olan bu dünyada Cenab-ı Hak insan neslinin devamını ve huzurlu olmasını ister. O sebeple diğer insanların hallerine şükretmeleri ve hallerinden memnun olmalarını Allah takdir etmiştir. Genelde kendisi sağlam olan kişi herkesin aynı şekilde bulunduğunu zannedecektir. Eğer hiç sakat doğumlar olmasaydı, sakatlıklar olmasaydı insanın e, kendisini e, sakatlarla mukayese edip ...şükredeceği bir durum söz konusu olmazdı... ...noksansız bir vücudun bir lütuf olduğunu... ...bir nimet olduğunu fark edebilmek... ...ancak sakat kişileri görmekle mümkün hale gelebilir... ...işte bu yüzden bizim nazarımızda birer zavallı gibi kabul edilen... ...sakatların insanlık aleminin selameti yolunu bulabilmesinde... ...büyük hizmetleri katkıları vardır... ...yani bir iki böyle sakatlar olacaktır ki... ...insanların gözleri açılsın kendilerindeki nimetleri fark edebilsin, kendilerini o sakatlarla mukayese ederek e, e, büyük nimetler içerisinde olduğunu e, düşünebilsinler. Dolayısıyla sakat doğanlar, sakatlar Allah katında birer gazi kadar mübarek kişiler olabilirler. Allah'ı hatırlatmaları e, sağlıklı insanların Allah'ın verdiği nimetleri takdir edebilmeleri, şükredebilmelerine vesile olma yönüyle büyük katkıları, büyük hizmetleri vardır. İşte bu hizmetleri de ahirette kendilerine sağlam insanlardan belki çok daha güzel e, ödüller verilerek e, karşılanacaktır. Ancak insanoğlu buna benzeyen daha birçok hikmetleri e, sakatların e, eliyle Allah'ın ortaya koyduğu yönüyle, anlamaktan uzak olabilir. Bizzat sakatların ve hastaların Cenabı Hakk'ın bu takdirinden haberleri bile olmayabilir. Ama tekrar edersek dünyaya noksanlıkla doğanlar veya sonradan sakatlananların durumlarında kesinlikle bir adaletsizlik, bir haksızlık yoktur. Ortada sadece çok anlamlı hizmetler ve derin hikmetler mevcuttur. Bir taraftan diğer insanların onları görerek hallerine şükretmeleri ve gönül huzuruna kavuşmaları murad edilmiştir. Diğer taraftan da alkol, sigara, uyuşturucu maddeler, zararlı, zararlı ışınlara maruz kalmak, hastalıklar vesaire gibi zararlı şeylerden ve tehlikelerden korunulmasının gerektiği, aksi halde o kişilerin kazanacağı yavruların bunlar gibi sakat olacağı, İnsanın gözüne belki dürtülerek e, hikmet olarak anlatılmak istenmiştir. O yüzden e, insanın başına gelen musibetler çoğunlukla insanların yaptığı suçlar e, hatalar yüzündendir. Sakatlıkların da çoğu ya anne babanın ya insanın kendisinin e, maruz kaldığı tedbirsizlikler, dikkatsizlikler, usulsüzlükler, yanlış zevk ve keyifle e, alakalı durumlar olabilir. Ee, onun da ayrıca mütalaa edilmesi gerekir. Evet Cenab-ı Hakk'ın bu lütuflarına e, rağmen günde e, e, devamlı ferasetsiz, hissiz, şükürden uzak, bencil özellikteki kişilerin sayıları her geçen gün artıyor. Sakat gençlerin sayıları da o oranda çoğalıyor. Alkolizm, sigara, e, e, gayrimeşru... E, ahlak ahlaksızlıklar, zina gibi güncel tartışmaların e, otağında e, rahatlıkla e, Müslümanım diyenlerin bile savunduğu cinsel problemler, e, işte AIDS gibi problemlere, sakat doğumlara, anormalliklere e, insanları götürebiliyor. O yüzden e, sakatlıkların da e, hastalıkların da bazılarının İslami ve insani özelliklere dikkat edilmediğinden dolayı olabildiği gözden uzak tutulmamalı ee, hiçbir hata hiçbir anormallik olmadığı halde kişiye Allah'ın imtihanı olarak verilebilecek bir sakatlık veya musibet, hastalık e, belki insanlara dünyada dünyada değilse de esas olarak ahirette büyük kapıların açılmasına e, büyük bedel öde, büyük e, ücretlerin Ödüllerin verilmesine sebep ol, olabilecektir. Yine e, deminki gibi e, ahlaki problemlerin yanında gayrimeşru çocuk edinmeler, boşanmalar, e, üveylikler, aile geçimsizlikleri gibi Allah Teala'nın emirlerine e, uyulmadığından dolayı da olabilecek bütün hareketlerin netice olarak gençlik problemlerini artırdığı, e, bu tür anormalliklere e, zemin hazırladığı e, bilinmesi lazım. Fakat insan dünyadaki bu harikulade ibret tabloları karşısında, e, hissiz e, bir nevi kör haliyle hala gönül huzuru ve saadet arıyorsa elbette İslam'ın dışında e, böyle bir huzuru bulamayacaktır. Genç nesil hatalı anne ve babaların yanlışlarını görüp hiç olmazsa kendileri doğru istikamete yönelmezlerse insanlığın gelecek nesilleri için mümkün ki daha karamsar e, kapılar açılabilecektir. Sevgili dinleyiciler hastalığın aslında insana güzel kapılar açması, olumlu sayfalar açması, insanı olgunlaştırması söz konusudur. İnsanın başına gelen sıkıntılar, zorluklar nasıl insanı olgunlaştırıyorsa hastalık da insanı olgunlaştırır, melekleştirir. Özellikle uzun süren hastalıklara yakalanan insanlar için hastalık güzel bir manevi hal verir, olgunluk verir. O kimseler... Fazlaca e, yatağa bağlı hastalar adeta bir ayağı dünyada bir ayağı ahirette gibi yaşarlar. Her an Allah'a dua eder, ondan medet isterler. Acziyetlerini anlarlar. Dünyayı kalben terk eder, gönüllerini ahirete bağlarlar. Mesela ölümcül bir hastalığa yakalanmak... Dış görünüşü itibariyle e, insanların rahatsız olduğu, tiksindiği belki zor gelecek e, şekilde kötü olabilir ama sürekli ahirete hazır bir halde bulunmak manen o hastalara da eğer insani ve İslami özelliklerini kaybetmedilerse manen çok lezzetli gelecektir. Adeta her an şehadeti bekleyen bir Allah askeri gibi halis ve sırf Allah rızasını gözeten bir ruh haleti vardır. Devamlı hasta yatan insanlarda. Yani o dünyevileşmek e, gibi problemlere gitmez. Paranın kulu kölesi olmak gibi anormalliklere ulaşmaz. E, sağlığı sıhhati yerinde olsa belki nice günahlar işleyecek. Allah'tan uzaklaşacak, isyan edecekti. Dolayısıyla... <gülüyor> ...günah işleyecek özellikleri bulunmadığından ve acziyetini, rahatsızlığını anladığından, e, ilaçların, e, doktorların e, da yerler aciz olduklarını e, bil fiil müşahede ettiğinden... ...Allah'ı tek güç olarak görecek, e, ona sığınacak, ondan yardım isteyecek, ona yönelecek... Ona bağlanacaktır dolayısıyla böylesine güzel hastalıklar nice sağlam ama Allah'tan uzak insanların durumundan çok daha huzurlu lezzetli bir haldir bir de hastaya bakanların durumu var e, tabii ki hasta olmak kadar hastaya bakmak da insana zorluk sıkıntı veren büyük bir e, imtihandır. ...görünüşte çok zor, zahmetli, sıkıntılı olan hastaya hizmet de aslında hem çok sevaplı hem çok hikmetleri olan... Güzellikleri de bulunan bir özelliktir. Hastanın kazandığı manevi hal ve sevabın e, bir benzeri hastaya bakanlar için de geçerlidir. E, hadislerden yola çıkarak değerlendirebiliriz ki hastanın sevabı kadar hastaya bakmanın sevabı da söz konusudur. Eğer evimizde baktığımız hasta babamız veya annemiz ise işte bu hastaya bakma annemize babamıza bakma yönüyle e, ikiye katlandıysa bu hizmet bize ahiretteki büyük ödüllerimizi, büyük cennetlerimizi kazandıracaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah'ın Resulü bir gün burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün diye üç defa beddua etti. Ya Resulallah kimin burnu sürtülsün diye sorulunca şu açıklamada bulundu. Anne babasından her ikisinin veya sadece birisinin yaşlılığına ulaştığı halde kişi... Cenneti kazanamadıysa onun burnu sürtülsün diye Resulullah annesi babası hasta olduğu ihtiyarlaştığı kendi bakımına ihtiyaç duyduğu halde bir oğul veya kızın ee, anne babası ya da onlardan biri yüzünden onlara hizmet ederek onların bakımını üstlenerek üstlenerek cenneti hak edecek seviyeye gelemediyse onlara hakkıyla bakamadı hizmet edemediyse işte öyle kimselerin burnu sürtülsün diye e, mecazi manada bir e, ifadede bulunmuş beddua etmiş yani iki yakası bir araya gelmesin gibi. Olumsuz şekilde dua etmiş. Resulullah'ın alemlere rahmet olarak gönderildiğini, kendisini öldürmeye kalkanlara bile beddua etmediğini değerlendirirsek, e, dolayısıyla anne babaya... Hele yaşlılıklarında veya hastalıklarında bakmayan evlat veya kızların durumunun ne kadar feci olduğunu, beddua edilmeye hak kazanacak anormallik olduğunu bir e, hatırlayıvermiş olalım. Bu hadis e, Müslim'in Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadistir. Dolayısıyla sahih bir hadistir. Demek ki anne babayı memnun etmek cenneti kazandıran bir hizmettir. Anne babaya e, hastalıklarında veya ihtiyarlıklarında hizmet etmemekse evlat açısından, dünyada peygamberin bedduasını kazandıracak, ahirette de belki cennetimizi mahvedecek, yok edecek bir anormalliktir. Sevgili dinleyiciler e, tabii hastanın durumuna tekrar e, meyledersek e, konumuzu o noktada geliştirirsek e, iyileşmek için aynı zamanda çırpınmak da lazım tedavi aramak da lazım sadece hastalığın bazı hikmetlerini sakatlığın bazı e, sabır sabrı zor olan e, hususlarını değerlendirip e, katlanmak sabretmek yetmez. İyileşmek için gayret edip çırpınmak da gerekir. Tedavisi uzun süren ağır hastaların karşılaştığı en büyük tehlike daha önce de işaret ettiğim gibi moral bozukluğudur. Gerçekten de hastalığının mesela kanser olduğunu öğrenseniz duygu dünyanızda kopacak olumsuz fırtınayı belki tahmin edebilirsiniz. Hepiniz hayal olarak kendisinin felçli olduğunu, kanser gibi büyük bir hastalıklara sahip olduğunu düşünüversin. Ama her türlü olumsuzluk için olduğu gibi ağır hastalıkları yenmek için de gerekli olan ilk ve en önemli kuvvet e, Allah'a yaklaşmaktır, e, yüksek moraldir. Aşırı kötümser hava, korku, panik, moral çöküntüsü hastalığı artırmaktan başka aslında insana bir şey e, elde etmez, bir şey yaramaz. E, dolayısıyla e, aynı zamanda günahlara ve isyana kapı açar kötümser bir hava, e, paniklik, moral çöküntüsü. Dolayısıyla sabretmemenin getirdiği e, hem sevaplardan mahrum olmak hem günahlara doğru yönelmek hem de e, hastalığın, ...moralsizlik yönüyle daha da artacağı, sıkıntıların büyüyeceği, psikolojik olarak da e, fizyolojik hastalıklarımıza ilave olarak e, iki tane hastalığa sahip olacağımızı e, düşünmek gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste, hastayı sormaya gittiğiniz zaman onu yaşamaya teşvik edin buyurur. E, rahatlatıcı, teselli edici sözler söyleyin. Çünkü bu... Hastaya moral vermek, onu yaşamaya teşvik etmek kaderi değiştirmez ama hastanın moralini düzeltir, onun hastalığı daha rahat atlatmasına sebep olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden de hasta ziyaretinde karamsar kötü tablolar çizmek e, ya da hastanın hastalığının e, çok büyük olduğunu, anormal olduğunu ona söyleyecek e, ya da sıkıntılarını artıracak karamsar tablolar çizmek günah sayılır. Ama ona moral verecek, e, onun gönlüne su serpecek, e, sözler sarf etmek, ibadet e, sevabı getirecektir. Moralin yüksek tutulabilmesi için beynimize iyice yerleştirmemiz gereken ilk husus... E, ...sevgili dinleyiciler şu olmalı. Her derdin bir devası vardır. Her meselenin bir hal çaresi vardır. Hastalık ne kadar ağır olursa olsun... ...mutlaka bunun da Allah bir tedavisini, bir çaresini, bir iyileşme yolunu e, vesile kılmıştır. Mutlaka onun bir çaresi bulunabilir. Onu bulmak için hem dua ederek hastalığı veren... E, Şifanın gerçek kaynığı tek şifa verici Allah'tan yardım istemek hem de onun dünya eczanesine yerleştirdiği ilacı tedaviyi bulmak için gayret sarf etmek gerekir. Şuna çok kimse şahittir ki nice ölümcül hastalar bile şifa bulmuş doktorların üç ay yaşayamazsın üç ay kadar ancak bir ömrün var dediği insanlar bazen doktordan çok daha uzun seneler yaşamış çok sağlıklı insanlar ondan daha önce Ölmüş e, olabilmektedir. E, nice ümitsiz vakalar tedavi edilmiş, e, nice e, düzelmez denilen hastalıklara çareler bulunabilmiştir. Allah e, nice umulmadık yerlerde faydalar e, vermiş, e, ölümcül hastalara şifa vermiştir. Bunları nice insanlar gözleriyle görmüş, ya da kulaklarıyla işitmiş, ya da bazıları bizzat yaşamıştır. Çünkü hayat, Bilemediğimiz fırsatlarla doludur. Aslında e, olumlu ve olumsuz şeyler hep imtihandan ibarettir. Mümkün ki onların hepsinin e, Allah'la irtibatı kurulunca güzel sayfalar e, insanlara ulaşacaktır. Cenab-ı Hak bir anda geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirebilir. Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkaran sadece Allah'tır. O yüzden sağlam insanların... E, çürümüş ağaç gibi birden çöküverdiğini, işte e, kalp seklesi e, gibi adına bir şeyler e, söyleyip e, e, sapa sağlam insanların ölü verdiği, ama nice ölümcül hastaların e, belirli bir zaman sonra sapa sağlam ayağa kalktığı, çok da uzun ömürlü olabildiği e, vakasına e, nice insanlarımız şahittir. O yüzden sevgili dinleyiciler Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmek, Allah'tan istemek, e, rıza göstermek, e, bela, musibet, hastalık ve sakatlıklara sabretmek insan için e, yapılması gereken e, kulluğun bir bölümüdür. Uğradığı hastalığın mutlaka bir çaresi olduğuna inanan bir insan iki bakımdan kâr eder sevgili dinleyiciler. Birincisi moralini yüksek tutmuş olur. Dolayısıyla huzurlu olur. Bedbaht ve karamsar olmaz. İkincisi çare arayışlarını e, sürdürür. Tedavi için müracaatlar yapar. E, sebeplere yapışır. Bakarsınız her şeyin bittiğini sandığımın bir an, sanıldığı bir anda e, Allahü Teala yepyeni bir ilacın keşfini veya o güne dek uygulanmayan bir ameliyat şeklini ilham eder. Ya da o güne kadar fayda etmeyen bir bitki e, ona çözüm olarak e, sunulabilir. Sizin dertleriniz bir anda biter. ...gözyaşlarınız Allah'ın açtığı kapılardan dolayı gülmelere dönüşür, mümkün ki bayram edersiniz. Ama mümkün ki sevgili dinleyiciler, hastalıkken elde ettiğiniz sevabı, hastalıkken kazandığınız imtihanı... E, ...sağlıklı iken, iyiyken belki çarçur edersiniz, belki isyan eder, günahlara dalar... ...hastayken yaptığınız kadar e, Allah'a yakın olamaz, dua etmez, ona yönelemez acziyetinizi itiraf etmemiş olursunuz. O zaman esas hastalık kalple, manevi dünya ile alakalı olandır. Sakat olmak, hasta olmak çok önemli değil. Ama manevi yönüyle, iman yönüyle, hidayet yönüyle, e, ibadet, takva, taat yönüyle hasta olanlar, Allah'a itimadını yitirenler, e, esas hasta olanlar, esas ölümcül manevi hastalıklara sahip olanlardır. Bunların dünyada rahat etmesi bizi kandırmamalı, bizi aldatmamalıdır. Onlar esas bu manevi hastalıklarının e, neticesini ahirette çok feci olarak görecekler. Dünyada da kendileri huzur içinde yaşamayacaklar. E, Allah'a e, itaat etmediklerinden dolayı etrafına da huzur vermeyeceklerdir. Bugün insanlar ne çekiyorsa kalbi gönlü hasta olan, kalbi kara olan insanların eliyle çekmektedirler. O yüzden acelecilik e, yapmadan Allah'a e, müracaat etmek, e, çözümü ondan beklemek ama Allah'ın Resulü'nün e, tavsiye ettiği Tedavi sebeplerine müracaat etmek her iki yönüyle e, müracaat edeceğimiz hususlardır. Bunların yanında e, moralimizi daima e, açık tutacağız, e, kaybetmemeye çalışacağız. Bileceğiz ki acelecilik mahveder, sabırsa insana olgunluk verir. İnsanı yaşatır, güzelleştirir. Belki kendini kötümserliğe ve ümitsizliğe atan kimse birkaç gün sonra öğreneceği yeni bir tedavi usulünü görmeden gitmiş veya ümitsiz yaklaşımından dolayı tedaviye kapılarını kapayarak kendini mahkum etmiş olacaktır. E, medyaya da yansıdı bilmem okuyanlarınız e, televizyondan izleyenleriniz oldu mu? 17 Ağustos depreminde iki kişi aynı göçük altında kalmış. Birisi sabırla kurtarılmayı beklerken yanında yatan diğeri dayanamayıp intihar etmiş. E, sağ olan insan işte kurtulmazdan az önce bir iki saat kadar önce e, dayanılmaz acılar yaşadığı için e, moral bozukluğundan dolayı e, Yanındaki bir araçla kendisini öldürdüğünü söylüyordu arkadaşının. Oysa intihardan birkaç saat sonra enkaz açılmış ve kurtarıcılar gelmişti. Sabreden kurtulmuş oldu. Diğeri güzel olmayan bir şekilde hem dünyasının sonunu getirdi hem de ahirette sorumlu olacak şekilde intihar günahını işlemiş oldu. İşte sabırsızlığın sonunu bu örnekte rahatlıkla görebiliyoruz. Aynı husus hastalıklar içinde de geçerlidir. Mümkün ki e, e, az daha sabretmiş olsa insan kurtuluşa erecek, büyük ödüllere ulaşacak, belki hastalıkları sona erecek. Ama e, sabır gösteremediği için, dayanamadığı için, e, nefsine hakim olamadığı için e, insan kendine zarar vermiş, manevi hayatını mahvetmiş olabiliyor. O yüzden devamlı olarak sabır, şükür, dua ve arayışla Moralimizi yüksek tutmak gerekiyor. Hem hastalar için, hem sık sık zorluklarla, sıkıntılarla imtihan olduğumuz başka durumlar için bu söz konusudur. Sevgili dinleyiciler, ister hasta için, ister sağlıklı insan için moral, sevinç, mutluluk, huzur... Ee, Müslümanca yaşamak demektir ee, Allah'ın ve Resulünün Tavsiyelerine uymak demektir Hayata güzel bakabilmek demektir Kur'an'ın Elhamdülillahla başladığının Hikmetini anlayabilmek demektir Peygamberimizin onca sıkıntılar Onca e, zorluklar e, Açlıklar e, Dertler e, karşısında e, Onun devamlı Yüzünün güldüğünü Tebessüm eden bir çehreye sahip olduğunu e, Bilmek bizim de sünnetin en önemlilerinden biri olarak şükrettiğimizi ispat eden bir tebessümlü yüze sahip olmamızı, her şeye elhamdülillah diyebilmemizi, şükredebilmemizi, küfür ve dalaletin dışında her an binlerce nimetlere muhatap olduğumuzu idrak etmemizi gerektirecektir. Bu hem ibadet sevabına götürecek hem de bizim sevinmemize mutluluk ve huzurla, ...dolu olmamıza sebep olacak, hem hastalık gibi sıkıntılarımızın daha rahat atlatılmasına ve günah gibi olumsuzluklara gitmememize vesile olacaktır. Ağır bir hastalık geçiriyorsanız ne yapıp edip sizi üzüntüye sevk edecek e, unsurlardan uzak durmalı, sizi sevindirecek yolları keşfedip uygulamalısınız. Hastanelerde yatıyorsanız moralinizi kaybetmemeli, hatta diğer hastalara moral takviyesi yapacak... ...unsurlar e, bulabilmelisiniz. E, tek başına tebessümün bile... ...en zor hastalığı iyileştirdiği... ...çokça görülen olaylardandır. E, doktorlar sık sık... E, ...hastalarının... ...morallerinin iyi olmasını... ...tavsiye ederler. Araştırmalar... %65 oranında... ...moralin olumlu veya olumsuz... ...yönüyle hastalıkların... ...artması veya eksilmesi yönüyle... E, ...faydasının... ...moralsizliğinde zararının olacağını e, ortaya koyar. O yüzden ağır hastaya kesinlikle kızmadan, onu kırmadan, sürekli ona iyi davranmak, güler yüzlü ve tatlı dilli olmak gerekir. Eğer hasta dua ve tevekkülle kendisini besliyorsa, iki kat sevaba girecektir, iki kat mutlu olacaktır. Yine hastanın e, unutmaması gereken bir durum, e, savaşıyorsa e, yeneceğine inanması gerekir. Dolayısıyla... Evham, gereksiz korku, telaş ve panik bir hastalığı belki de on katına çıkaracak kadar zararlıdır. Kişinin Allah'ın izniyle hastalığını yenebileceğine inanması, hastalığı küçük görmesi gerekir. Eğer savaşıyorsanız karşınızdakini yenebileceğinize inanmalısınız. İnsan savaşı önce beyninde, önce gönlünde kazanır. Ee, hem e, maddi, insani düşmanlarımıza karşı hem şeytan gibi manevi düşmanlarımıza karşı hem de hastalık gibi mücadele ettiğimiz zorluklara karşı kazancı, galibiyeti biz önce gönlümüzde ve beynimizde bularak özgüvenimizi yitirmemeli, Allah'a dayanarak düşmanlarımıza galip gelecek e, gücü kendimizde görmeliyiz. E, Basit bir örnek vereyim. Ee, sıradan bir nezle veya grip hastalığına yakalandınız diyelim. Eğer e, bu rahatsızlık gözünüzde fazla büyürse, e, çalışmaya isteksiz görünürseniz e, yataktan kalkamazsınız. Kendinizi hasta kabul edersiniz. E, hastayım der ve e, hastalığa e, gerçekten de daha fazla meyletmiş olursunuz. Ama... Gripi önemsemez, basite alır, küçük görürseniz, onu yenebileceğinize inanır, azimli olursanız hastalığı ayakta e, atlatabilirsiniz. E, onun için e, işte derler ki grip ilaçla bir haftada iyileşir, ilaç kullanmazsanız yedi günde iyileşir. Dolayısıyla e, ilaç kullanmakla kullanmamak arasında e, fazla bir... Etkinin olmadığı ama moral gibi bir ilacın e, grip gibi e, veya daha önemli bir hastalık açısından ilaçtan çok daha önemli bir yer e, e, o, aldığı e, unutulmamalıdır. Evet e, yüksek bir moralle birlikte maddi tedavi içinde mümkün olan her yola başvurmak elbette gerekir. Bunun için ilk önce hastalığın doğru teşhisi e, gerekir. Ee, ...bazen uzun süren hastalıklarda... ...yanlış te teşhis konulabiliyor... Ee, ...insanlar hata yaptığı için... ...tabii ki doktorlar içinde ...bu söz konusudur... ...bazen çok tecrübeli bir doktor bile... E, ...hastasına yanlış teşhis... ...koyabiliyor... Ee, ...işte bu yanlış teşhisi... E, e, ...ne yapmak... E, ...ihtimal dahilinde tutmak... E, ...bunu yenmek için farklı... ...ama uzman doktorlara... ...gitmek e, mümkündür... ...yani tek doktora... E, Iı, ...kapılırsak, belki teşhisin... Iı, ...yanlış olma ihtimali... Iı, ...noktasında... Iı Çıkmaz bir sokağa girmiş olabiliriz. E, o yüzden e, uzman e, doktorlara gitmek, e, doktora itimat etmek e, mümkün ki eğer şüphelerimiz varsa hastalığın teşhisi konusunda yine uzman başka bir doktora müracaat etmek ama sık sık doktor değiştirmemek, iyi tahliller ve araştırmalar yaptırmak, yanlış teşhisin e, hastalığın ilerlemesine ve tedavinin başarısızlığına netice verdiğini unutmamak gerekir. Tabii doğru teşhisten sonra tedavinin de muntazaman sürdürülmesi gerekmektedir. Bunun için de e, sürekli arayış içinde olunmalı. E, çünkü alternatif tıp denilen Farklı tedavi usullerini bilmek, yeni gelişmeleri izlemek, tıp literatürünü takip etmek, kısa sürede belki iyileşmenin yollarını açabilecektir. Ağır ve uzun süren hastalıkların tedavi giderleri, giderleri de tabii bayağı bütçeyi sarsacak kadar fazla olabiliyor. Bu konuda da arayış içinde bulunmak, sürekli fırsatları kollamak, yeni ufuklar açabilecektir. Yine bitkisel ilaçların, Yan etkisi sıfıra yakın olduğundan yan etkileri olan ve pahalı ilaçlar yerine e, özellikle durumu e, maddi yönüyle fazla iyi olmayan kişiler hatta maddi durumları iyi olduğu halde ilaçların yan etkilerini e, önemseyen kişiler e, bitkisel ilaçları alternatif tıp usullerini e, aramaları araştırmaları ve onları uygulamaları tabii ki tavsiye edilir ama bütün bunlarla birlikte Israrla altını çiziyorum moralimizi düzgün tutmak Allah'a yönelmek e, dua etmek e, hastalığın da bir imtihan olduğunu belki bizim için sağlıktan daha hayırlar getireceğini e, unutmamak e, tevekkülle e, hastalığın çaresine e, müracaat etmek gerekmektedir. Hastayı huzurlu ve mutlu edecek davranışların, dua ve ibadetlerin, e, sevgili dinleyiciler, insan psikolojisi üzerinde çok büyük olumlu etkileri vardır. Bunu e, yakınlarımızda veya kendimizde e, yaşayanlarımız az değildir. Fiziksel hastalıklar dahil her çeşit rahatsızlığın kesinlikle psikolojik boyutu vardır. Psikolojik boyut hem İçimizi huzurlu tutmak, moralimizi sağlam tutmak... ...hem de dua etmek, Allah'a yönelmekle mümkün olacaktır. Yaşadığımız zaman diliminde psikolojik hastalıklar... ...fiziksel hastalıklardan daha yaygın. İslam'ın yaşanmadığı, kapitalizmin en çirkin özellikleriyle yaşandığı... ...paranın yüceltildiği bir durumda... E, ...meyveler e, hormonlu e, hale geliyor... ...ekmeklerin bile e, hangi hijyenik şartlara... E, ...uyulup uyulmadığı e, problem olabiliyor... Çevre şartlarından, egzoz dumanlarından, stres ve bunalımlara müsait insan tiplerinden, acayip şekilde insani özellikleri yıpratan iş şartlarından, aile huzursuzluklarından, eğlenceye dalmaktan, sigara ve benzeri problemlerden, e, sayamayacağımız bir sürü gayri İslami yaşayışın çevre şartlarının sosyal ve siyasal olguların neticesi olarak insanların imanları ahlakları dejenere edilirken psikolojileri moralleri tarumar ediliyor insanlar stres ve bunalım içerisine sürükleniliyor e, hem din yönüyle hem dünya yönüyle insanlar gerçekten perişan bir vaziyete götürülüyor o yüzden e, insanın e, böyle bir atmosfer içerisinde dinin kurtarıcı e, direktiflerine yaşam sarılması, e, dua etmesi, Allah'la irtibata e, irtibatını kesmemesi. Manevi psikolojik rahatsızlıkların giderilmesi açısından çok daha önemlidir. İşte bu tür manevi rahatsızlıkların ıstırabı, olumsuz etkisi daha büyük olduğu gibi fiziksel hastalıkların da birçoğunun ortaya çıkması ya da iyileşme süreci şiddeti de kişinin psikolojisiyle, ruhsal durumuyla birebir irtibatlıdır. Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği meşhur bir hadis maal olarak şöyle ''Haberiniz olsun ki vücutta bir et parçası vardır. O sağlam olursa bütün vücut sağlam olur.'' O bozuk olursa, kötü olursa bütün vücut bozuk olur. Dikkat edin o kalptir der. Kalp burada et parçası olan yürek anlamında değil, gönül dediğimiz, manevi duyularımızın merkezi anlamındadır. İmanın, sevginin bulunduğu, mutluluğun, huzurun bulunduğu, moralin depolandığı bir manevi özellik olarak kalp. İşte o sağlam olursa, imanımız, güvenimiz, huzurumuz, mutluluğumuz, güzel, hayırlı düşünmelerimiz... E, sağlam olursa e, bütün vücudumuz da sağlam olacak yani sağlam vücut sağlam kalbin sağlam inancın sağlam güzel e, anlayışın bulunduğu yerde ancak söz konusu olabilecektir. Hastalık konusunda Eyüp Aleyhisselam'ın e, başına gelen nice hastalıklar olduğu ama bu konularda abartılan anormal e, bir peygambere e, onun e, faziletine, onun e, güzelliğine yakışmayacak e, aşırı abartıların da e, ayıklanarak e, zor sınavlardan geçen peygamberlerden e, biri olarak Eyüp Aleyhisselam'ın... E, e, Şükreden, sabreden bir kul olarak Kur'an'da örnek gösterildiğini ifade etmiş olalım e, ve e, sözlerimize bu noktada sıra, e, nokta koymuş olalım e, vaktimizin e, e, dolduğunu zannediyorum. E, Kur'an-ı Kerim'de Eyyub'u da an, o Rabbine bu dert bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti. Biz onun duasını kabul ettik. Kendisine bulaşan derdi kaldırdık. Ona tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir öğüt olarak ailesini ve onlarla beraber bir katını daha verdik buyrulur. Enbiya suresi 83 ve 84 ayetinde. Yine Saat suresi 44. ayetinde. Gerçekten biz Eyyub'u onu sabreden bir kul bulmuştuk. Ne güzel kuldu. O daima bize başvururdu denilir. Sevgili dinleyiciler hepimize Allah Eyüp sabrı versin. Hastalıklarımıza, sıkıntılarımıza, belalarımıza e, hem e, kolaylıkla dayanabilecek moral hem bunların sevaba bizi olgunlaştıracak güzelliklere yönelecek bir ecir ve mükafat versin. Evet. Rabbimiz her türlü dünyevi ve uhrevi güzellikleri ihsan eylesin inşallah. Hepiniz hayırla, güzelliklerle, sağlıkla kalın sevgili dinleyicilerim.